e, vefat etmeden önce o torunlarının mağdur olmaması için ona vasiyet etmesi uygundur demişler. Yani benim babam tamam. verdiğimiz örnekten torunları için kardeşimin çocukları için hayatında vasiyet etmeli ve babalarının hakkı neyse babaları hayatta olsaydı hmm. ne kadar alacaksa torunlarına onu vermeliydi. Hmm. Hmm. Ancak peki problem şurada ortaya çıkıyor. Dede böyle bir vasiyette bulunmamış olacak? ve vefat etti. Şimdi